İnanan ve iyi işler yapanları, andolsun ki biz onları cennette altlarından ırmaklar akan köşklere, içinde sürekli kalmak üzere yerleştireceğiz. İyi işler yapanların karşılığı ne güzeldir. Euzubillahimineşşeytanirracim, <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim, İnnelhamdelillah, Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nesta'gfiruhu,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 يا أيها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمرت قل الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديرلي Aziz kardeşlerim, değerli misafirler Konumuz bugün Müslümanlar olarak Niçin inanan insanlar olarak, Müslümanlar olarak Niçin bugün dinimizi devam yaşamada, devam uygulamada zayıflıklar gösteriyoruz? Maalesef bugün Müslümanların çoğuna baktığımızda Dinlerinde bir ciddi yaşantı görmüyoruz. Dini ciddi almıyorlar. Hafife alaraktan bir uygulamaları var. Ve bu da asrın en büyük müşkilatlarından birisidir Müslümanlar için. Bugün Müslüman olmak kolay. Müslüman olmak için kelime-i şehadeti telaffuz edip kalple bunu tasdik ettikten sonra kişi İslam'a girmiş oluyor. Artık kalan da bunu amele çevirmektir. Ancak kardeşlerimiz hızlı bir şekilde İslam'a giriyorlar, İslam'ın her şeyini bir anda uygulamak istiyorlar ve kısa bir zaman geçtikten sonra da artık tamamen ya bırakıyorlar ya da bir kısmını terk etmeye başlıyorlar. Önce tekrar sakalları kesiyorlar, haram söylemiş oldukları hükümlere bir müddet sonra artık kendileri yapmaya kalkışıyorlar. Neden bu oluyor? Bunun olmasının bir sürü sebepleri var. Allah bizleri o insanların haline düşmeden korusun. Çünkü gerçekten çok acı bir olay. Bir Müslüman İslamiyete karar verdikten sonra, İslamiyete adımını attıktan sonra en yüksek imanını yüzelteceğine bunu zamanla hep aşağıya doğru, aşağıya doğru düşürmesi çok acı bir olaydır. Bu da ilk baştaki sebebi o insanın bunu samimiyetle bu meseleyi görmediğinden dolayıdır. Samimi olmadığının bir işaretidir. Yani bir hevesle İslam'a başlıyor. Büyük bir heyecanla ama ben de böyle yapacağım. Şu sünneti yapacağım. Şunu bırakmayacağım deyip kendini hızlı bir şekilde değiştirmeye çalışıyor ve bir müddet sonra bunalım geçiriyor. Bir müddet sonra can sıkıntısı gelmeye başlıyor. Bir müddet sonra etraftaki Baskılara tahammül edemeyince ne yapıyor? Dine, dinden taviz vermeye başlıyor. Geri adımlar atıyor. Hatta hatta tamamen bırakan insanlar bile var. Çok gördük. O yüzden değerli kardeşlerim, bunun oluş sebepleri nelerdir? Başta bilmemiz lazım ki, samimiyetliğimiz olmadığından dolayıdır. Ya da bu insanlar bu hale düşmüşse, o aslında baştan beri samimi değildi. Çünkü samimi bir insan vermiş olduğu sözü iyi idrak etmiş olması lazım. Neticede insan Allah Azze ve Celle ile bir alışverişte bulunuyor. Bu alışveriş nedir? Cennet alışverişinde bulunuyor, bir pazarlıkta bulunuyor. Diyor ki ben teslim oldum, senin emirlerine, senin yasaklarına riayet edeceğim. Ve bunun karşılığında da senin rahmetine kavuşacağım, azabından kurtulacağım ve ebedi cennet hayatına ulaştıracak bu samimiyet sözleşmede maalesef insanlarımız ne oluyor? Sözünden çabuk dönmüş oluyor. Çünkü Allah'a vermiş olduğu sözde samimi değildi. Ve bu da çok tehlikelidir. O yüzden herkes bir günah işlemeden önce aklına hemen Allah azze ve celle'ye vermiş olduğu sözü aklına getirsin. Ben Rabbime ne söz vermiştim? Ben Allah azze ve celle ile bir anlaşmam var. Düşün ki sen birisiyle sözleşme yapsan, o karşı taraf durmadan sözleşmeyi bozsa, sen onunla devam çalışır mısın? Kabul eder misin? Etmezsin. Allah Azze ve Celle ise, sana tahammül ediyor ve her zaman diyor ki, hata da etsen, tövbe et, ben tövbeni kabul edeceğim. Günahlarını bağışlayacağım diyor. Ama neden bu gevşeklik? Neden bu zayıflık? Çünkü samimiyet az. İki, Verdiğimiz sözü kime karşı verdiğimizden haberimiz yok. Üçüncü sebep nedir? Üçüncü sebeb ise iyi dinleyin. Üçüncü sebeb ise değerli kardeşlerim. Çünkü dini biz ciddiye almıyoruz. Evet Müslümanız hepimiz. Ama din bizim için hayatımızda gerçekten ne kadar tesiri var, etkisi var, söz sahibi var ailemizde, yaşantımızda. Bunun fazla farkında değiliz sahabeye baktığımız zaman ashab-ı kirama baktığımız zaman Allah Resulü veyahut da Allah Azze ve Celle veyahut da elçisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir konuda bir şey buyurduklarında sahabe-i kiram çok iyi titizce dinlerlermiş. İki iyi kavramaya çalışırlarmış. Üç en güzel şekilde icabet etmeye çalışırlarmış amelle ve asla işi gevşek görmezlermiş. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde buyurduğu zaman Ya Yahya Kudil kitabe bil kuvve dediği zaman Ey Yahya Peygamber'e sesleniyor Allah Azze ve Celle Kitaba sımsıkı sarıl Yani ciddiyetli ol demek istiyor. Bu iş ciddiyet istiyor. Oyuncak işi değil. Bu hobi değil. Arkadaşlar bizim yaptığımız ibadetler Şu İslam'ı yaşamak Bir hobi olarak biz bunu yapmıyoruz. Can sıkıntıdan dolayı yapmıyoruz. Bu iş ciddiyet istiyor. O yüzden ashab-ı kiramın en büyük özelliği onlar bu işi çok ciddi görmüşlerdi ve Allah'ın emir ve yasaklarına titizlikle uyuyorlardı ve bunda da can sıkıntısı olmuyordu. Eğer bugün Müslümanlarda gerileme görüyorsak en büyük sebeplerinden birisi de çünkü İslamiyeti <gülüyor> ve Allah Azze ve Celle'nin öğütlerini ve uyarılarını ciddiye almadıklarından dolayıdır. O yüzden hep bize şu soru sorulur. Ya işte ben toplumun içinde çok azız. Toplumun içinde Müslüman olarak azınlıktayız. Çevremiz, ailemiz bile bizi kabul etmiyor. Şu haline bak diyorlar. Şu sakal nedir? Şu örtü nedir? Efendim ne durmadan namaz kılıyorsun? Evi camiye çevirdin vesaire diyerekten bir sürü saldırılara uğruyoruz. Ve Bu saldırılara insanlar bazıları tahammül edemeyerek de ne yapıyorlar? Pes ediyorlar. Teslim oluyorlar ve hayatlarının en büyük yanlışını yapıyorlar. O yüzden değerli kardeşim bu soruyu sormamız lazım. Bizler gerçekten yabancı mıyız bu dünyada? Hadis-i şeriflere baktığımızda hadis-i şerifler bizim bu dünyada yabancı birisi olduğumuzu bildiriyor. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Bedel İslamu gariben ve seyaudu kema beda fetube lil hurabe Diyor ki İslam Yabancılarla başladı ve tekrar yabancılaşacak. Yani gariplerle olacak ve müjdeler olsun o gariplere. Yani yabancılık hissediyor. Öz ailesinde, öz akrabasının içinde dahi, öz vatanında dahi bir yabancıymış gibi. Bunun hal hareketlerinin zanki anormal bir davranışmış gibi öyle bir izlenim verilmiş. Ancak bu olurken, peygamber aleyhisselatu vesselam bunu söylerken, yani kıyamet alametlerinin bir alameti de aslında bildiriyor. İslam'ın halbuki yapmış olduğu şey insanın fıtratına. Allah Azze ve Celle'nin insanı hangi amaçla yaratmış olduğu sebebe asla ters değildir. İnsanın Müslümanca yaşaması baktığımız zaman en normal bir şekildir. Nedir? Allah'a teslim olacaksın. İslam'ın zaten istediği senden bu. Nedir? Allah'ın emir ve yasaklarına. Gönülden teslim olacaksın. Bunu yaparsan değerli kardeşlerim o zaman senin aslında diğer mahluklar gibi. Çünkü Allah Azze ve Celle sadece insanları yaratmamış. Binlerce çeşit mahlukat yaratmış. Bütün bu mahlukatlara baktığımızda her mahlukat kendi görevini en mükemmel bir şekilde gönül rızasıyla isteyerekten Allah'ın emrine teslim olmuş. Size ayetleri okuyacağım birazdan. Her mahlukat Allah'ın bu dünyada ona çizmiş olduğu programa gönül rızasıyla teslim olmuştur. İnsan hariç, Müslümanların dışındaki insanlar hariçtir. İşi bozan, işi yabancılaştıran aslında kimlerdir? Müslüman olmayan insanlar, Allah'a şirk koşanlar, Allah'ın ayetlerini inkar eden insanlar, onlar ne yapmışlar? Fıtratlarını bozmuşlar. Allah Azze ve Celle'nin insanı niçin yarattığı amacından çıkaraktan kendilerine başka bir amaç vermişler. Bu da değerli kardeşlerim bizlere neyi gösteriyor? Normlar değişti diyorlar. Hangi normlar değişti standartlar? Bilinen biçim yerleşmiş artı insanların içinde öyle bir farklı bilinen biçimler değişmiş ki Allah'ın kulluk kaldırılmış onun yerine Allah'a isyan, Allah'ı inkar, Allah'ı tanımamak, Allah Azze ve Celle'siz bir hayatın yayıldığını görmekteyiz. O yüzden değerli kardeşim bizler eğer bu dünyada saadeti kavuşmak istiyorsak ve Allah Azze ve Celle'nin azabından kurtulmak istiyorsak yapmamız gereken ilk birinci olay ne kadar tek başımıza da kalsak Allah Azze ve Celle kulluğumuzu devam ettirmemiz lazım. Ve bunu da yaparken gönül rızasıyla samimiyetle, istekle, ciddiyetle yapmamız lazım. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle bakın Fussilet suresinin 11. ayetinde şunu bildiriyor. ثُمَّ اَسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ duhanun فَقَالَ لَهَا وَلِلْ عَرْضِ اِعْتِيَا تَوْعَنْ اَوْ Allah Azze ve Celle semaya yöneldi. Ve ona seslendi ve sema o anda bir duman halindeydi. Gökyüzüne seslendi. Aynı zamanda yer küresine seslendi. Ve o ikisine dedi ki isteyerek veya istemeyerek teslim olun. Onlar ne dedi? Galete dediler ki ikisi de dedi yani yerde gök dedi ki biz isteyerek sana teslim olmaktayız. Gök mü büyüktür, insan mı büyüktür? Mukayese ettiğinde insan gökyüzü üzerinde hiçbir şey değildir. Yer mi büyüktür, insan mı büyüktür? O büyük mahlukat dahi Allah'ın emirlerine gönül rızası ile teslim olmuşlardır. Öyleyse bizler bu dünyada yabancı değilmişiz. Niye? Çünkü biz Müslümanlar da gönül rızası ile nasıl diğer bütün mahlukatın Allah'a gönül rızasıyla teslim olmuşlarsa, kafirlerin dışında müşriklerin dışındaki insanların dışındakilerden hariç, hepsi gönül rızasıyla Allah'a teslim olmuşlar. Ve bizler de kimse bizi zorlamadı namaz kılmak için. Gönül rızasıyla Allah'a kulluk yapmak istiyoruz. Ve bu da bizim yaratılış gayemize en uygun bir şekildir. Ve Allah'a kulluğu inkar edenler, ona yönelmek istemeyenler ise yaratılmış olan gayeleri ne yapmışlardır? Bozmuş olmuşlardır. O yüzden değerli kardeşlerim öyleyse Allah bizlere bu hayatta iki şey teklifte bulunuyor. Ya itaat et diyor ya da itaat etmedi. Bu iki seçeneğinden birini seçebilirsin. İki alternatif vermiş. Ya itaat edeceksin teslim olacaksın ya da itaat etmeyeceksin. Ha itaat edersen elçileri göndermiş ve elçiler itaatin karşılığında neler geleceğini, ne mükafat alacağını sana bildiriyor. Aynı zamanda itaat etmeyenleri de uyarıyor. Bak sen itaat etmeme hakkın var. Ancak cezan da de şu şu olacak diye cezaları tek tek saymaktadır. O yüzden değerli kardeşim bu dünya bir sınavdır. Ve bu süreç ne zaman bitiyor? Bu sınav süreci kişinin ölmesiyle bitiyor. Şu anda hepimiz bir sınavdayız. Kimse diyemez ki ben sınavın dışında tutulmak istiyorum. Öyle bir fırsat vermemiş Allah Azze ve Celle. Hepimizi şu süreç içinde, hayat dediğimiz süreç içinde sınav etmekte ya itaat edeceksin ya da itaati inkar edeceksin. İtaat edersen Allah Azze ve Celle'nin rahmetine, hoşnutuna girmiş olacaksın. Azabından kurtulmuş olacaksın ve itaat etmediğin takdirde ise... Bu dünyada cezası başlıyor. Ona birazdan geleceğim. Cezası bu dünyada başlamak suretiyle ahirette de azap üzerine azaplar, ceza üzerine elim cezalar olacağını bildiriyor. O yüzden değerli kardeşim biz Müslümanlar olarak Allah'ın elçisi olan son elçisi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymuşuz. Gönül rızasıyla inanmışız zorlanmadan ve onun bize göstermiş olduğu İstemiş olduğu kulluğu da teslimiyeti de yapmaya çalışıyoruz. O yüzden değerli kardeşim biz bu dünyada yabancı değiliz. Çünkü bizimle beraber diğer mahlukatlar da dedik ya gönül rızasıyla isteyerekten kulluk yapmışlardır. Bakın Allah Azze ve Celle bizlere bazı örnekler veriyor. İsra suresine baktığımızda Tusebbihu lehu semavatuhu seb'u وَالْعَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder. Herkes onun övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur diyor. O yüzden değerli kardeşim biz de bu sürecin içindeyiz. Müslümanlar olarak bunu kabul etmişiz. Ve böyle bir hayatın bizim yaratılış gayemize uygun olduğunu da Kavramış olduk. O yüzden değerli kardeşim, bizler böylece kulluk yaparken Allah Azze ve Celle'nin bizim tek olmadığımızı bize bildiriyor. Az evvel ayet okuduğum gibi. Ve şimdi daha net anlaşılması için Nur Suresinin 41. ayetinde bize daha detaylı anlatıyor. Şimdi bizler Müslümanlarız, etrafımızda insanları görürüz, bizi alay ediyorlar. Niye? Ne biçim? Nendir? Ne mas. Nedir bu oruç, nedir bu sakal, ne gerek var diyerekten bizimle alay ediyorlar ve biz kendimizi bir zayıflıkta hissediyoruz. Halbuki zayıflıkta hissetmemen için Allah Azze ve Celle diyor ki sen sadece bana kulluk etmiyorsun, üzülme. Seninle beraber nice yaratmış olduğun bütün mahlukatlar kafirlerin dışında hepsi bana zaten kulluk ediyor. Nedir o kulluk? Elem tara diyor, görmüyor musun? Ennallaha yusebbihu lehu men fissemavati vel ard. والطير ساق ساقات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم diyor ki göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin kuşlar dahi Allah'a tesbih ediyor her biri kendi duasını ve tesbihini öğrenmiş bilmiştir Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir her birine Allah Azze ve Celle nasıl Allah'ı anacaklarını kuşlara dahi öğretmiş. Bize de bizim peygamber aleyhissalatü vesselam Rabbimizi nasıl anacağımızı öğretmiş. Ne ilginçtir. Herkese Allah Azze ve Celle öğretiyor nasıl Allah'a tesbih edecek, nasıl dua edecek, nasıl ibadet edeceğini. O yüzden bizler bu konuda yapmış olduğumuz davranışla aslında yabancı değiliz. Yabancı olan kimlerdir? Allah'ın fıtratını bozanlar, Allah Azze ve Celle'yi kulluğu inkar edenlerdir. Ha bugün onlar çoğunluğa gelmiş de biz yabancı kaldık. Azınlığa düştüğümüzden dolayı. Bu da gene bizim kabahatımız. Çünkü insanlara dine çağırmada büyük tavizler verdik. Büyük çalışmaları terk ederekten, iç meselelerimizde ufak tefek meselelerle kendimizi meşgul ederekten, asıl İslam'ın amacı olan insanlara tebliği Bırakmış olduk. O yüzden değerli kardeşim, Allah Azze ve Celle bizleri burada ne diyor? Norma bizlerin uyduğunu bildiriyor. Aslında biz, bilinen biçimi biz yaşıyormuşuz. Onların yapmış olduğu, kafirlerin yapmış olduğu ise dünyadaki bilinmeyen bir biçimdir. Onlar normu bozduğunu bildiriyoruz. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi, Er-Rum Suresinin 30. ayetinde peygamberi aleyhissalatü vesselama başta seslenerekten şöyle der. فَاَقِمْ وَجْهَكَ dini hanife, Resulüm sen yüzünü hanif yani eğrilik olmayan, dost doğru olan olarak dine dön diyor. Ondan sonra ne diyor? فِطْرَةَ اللّٰهِ اللّٰتِ فَطَرَا نَاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْد۪يلَ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمْ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ Nasi, la يَعْلَمُونَ Diyor ki Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Demek asıl neymiş norm? Biçim fıtrata dönmekmiş. Ey Resulü peygambere sesleniyor Fıtrata dön. Nedir fıtrat? Allah'a kulluk yapmak. Sen amacın bu insanın amacı Allah azze ve celle kulluk yapmaktır. Bu görevi yapmazsan, ne yapmış olursun? Eğri yola sapmış olursun. Haniflikten çıkmış olursun. O yüzden değerli kardeşim biliyor ki Allah'ın yaratışında değişme yoktur. Yani kuralı değişmedi. Zaman geçse de Allah'a kulluk değişmeyecek. Hep aynı kalacak. İnsanlar teknikte de ilerlese bilgi çağına da gelse uzaya da gitseler Allah Azze ve Celle'ne kulluk hakları onların üzerinden düşmemektedir. Ve devam buyuruyor işte dost doğru din budur. Yani dost doğru yol budur, hidayet budur, ilim bilgi budur. Bunu yaparsan insan olarak doğru davranmış olursun. Fakat çoğu insanlar bunu bilmezler. Çoğu insanlar Allah'a kulluk gayesini bilmezler ve ona ortak koşarlar ve onu inkar ederler. Ve onun emirlerine itaatsizlik ederler ve yasaklarına da uymazlar. O yüzden değerli kardeşim, Allah her yaratmış olduğu mahlukata bir özellik vermiştir. Balığa bir özelliği nedir? Denizde yaşar. Eğer balık dese ki artık ben benim yaratılmış gayemden çıkmak istiyorum, karada yaşayacağım dese ne olur? Bilir. Deve Allah Azze ve O'na bir yaratılış gayesi Sıcak bölgede, çöl ortamında yaşayacak. Dese ki artık ben kuzey kutupta, güney kutupta yaşamak istiyorum. Oraya taşınacağım dese ne olur? Yaşayamaz. Yaşasa bile çok zor yaşar. Karınca dese ki artık ben ağır kaya taşları sırtıma koyacağım. Karınca dese ne olur? Yaratılış gayesine çıkmış olur. İnsan da eğer dese ki ben Allah'ın dışında başkaları şeylere tapacağım. Efendim başka şeyleri tazim edeceğim, büyüteceğim ve onlara değer vereceğim derdiği zaman ne yapmış olur? kendi yaratmış olduğu, Allah Azze ve Celle ona yaratmış olduğu gayesinden insan kendisini çıkartmış olur. O yüzden değerli kardeşim, insana da verilen vazifenin amacı, tek gayesi kulluktur. Ve bunu da bize Ez zariyat suresinin 56. ayetinde Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Muhakkak ki ben cinleri ve insanları ancak yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattı. Amaç buymuş. Gayemiz budur. Peki Allah'a kulluk nasıl olacak? Allah'a nasıl iman edeceğiz? Bunu araştırmamız lazım. O yüzden değerli kardeşim Allah Azze ve Celle kulluk yapacaksak ona hiçbir şey ortak koçmadan Allah Azze ve Celle yanında hiçbir şeyi ondan yüce tutmayacağız. Onun dışında başkasına tapmayacağız ve sadece ona kulluk yapılacak ve ortak koşulmayacak ve değerli kardeşim eğer bu yapılmadığı takdirde insan neyse hayır ben itaatsizliği istiyorum. Ben kulluk istemiyorum dediğinde deriz ki ona o zaman yaşayanlardan ibret al. Allah'a kulluk yapmayanlardan ibret al. Nedir o? Bak şu zenginlere bak Allah'a kulluk yapmadıkları halde dünyadaki ekonomisinde üstün olan, teknikte üstün olan batı dünyasına bir bakalım o zaman batı dünyasına baktığımızda onların çok zengin olduğunu görüyoruz Tabii nasıl zengin oldukları ayrı bir konu helal yoldan mı haksız yoldan mı, gasp ederek mi zengin oldun ona girmiyoruz ama bugün bir gerçek vardır batı ülkesi zengindir ve zenginliği sadece maddiyatla da değil bilgi zenginliği var teknik zenginliği var Efendim bir sürü konuda Müslümanlardan bugün öndeler. Ve nitekim bunu aleyhissalatü Vesselam'da da hadis-i şerifinde diyor, kıyamete doğru diyor, Rumlar diyor, Müslümanlardan beş tane hasletten üstün olacaklar. Beş hasleti olacak. Nedir o? Bir, onlar depremde diyor, tufanda daha çabuk davranacaklar. Felakette acil kendilerini kurtarabilecekler. Ve biz bunu görüyoruz. Deprem oluyor. Bizlerde binlerce insan ölüyor. Yardım gelene kadar o dozer için para alıyor, rüşvet alıyor. Orada ise adam helikopterle adamı kurtarıyor. Bir kedi bile çatıdan kurtarıyorlar. Bir kedi için adam helikopter kaldırıyor. Bizde binlerce insan ölüyor. bir Bırak helikopteri. Kepçe bile dozer bile gelmiyor yardıma bazen. Anlatabiliyor muyum? Efendim fakirlere yardım edecekler. Bugün görüyorsun batıda. Gerçekten fakirlere dahi herkese bir sosyal hak verilmiş. Ev kirası, efendi maaş bağlanmış, çocuk parası, sosyal haklar diyerekten bir sürü hak verilmiş. Bir tane özellikleri de buyuruyor ki onlar liderlerini korkmadan eleştirirler. Gerçekten de böyle. Bugün bir yazar Almanya'da başbakana istediği hakareti yapar. Eleştirir. Haklı haksız o ayrı bir şey. Ama çekilmez yani, korkmaz. Gider başbakan'a dava açar. Cumhurbaşkanını eleştirir. Efendim yargıcı sorguya çeker. Basınım der. Girir şey yapar diyerekten. istediği bilgi almaya çalışır. Ve bütün devlet erkanı hepsi ona bilgi vermek mecburidir. Kimse diyemez bu sırdır. Söyleyemeyiz. Bunlar bugün bizim İslam ülkemizde olması gereken davranışlardır halbuki. Ama yok. O yüzden... Aleyhisselatü Vesselam bu hadisten sonra İmam İbn Kesir, kıyamet kitabı var onun. O kıyamet kitabında buyuruyor ki, böyle güzel davrar. Bak 600 sene önce yazmış bu kitabı İmam İbn Kesir, Rahimullah. O zamanlarda Rumlar yani Avrupa, yani öyle bir karanlık zamanda yaşıyorlar ki, yani bunların böyle ileride insan olacağını, böyle çağ üstün bir tekniğe sahip olacağını kimse beklemiyor. Diyor ki bu da neye işarettir biliyor musunuz diyor. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bu insanları övmüşse diyor bu da gösterir ki onların yakından Müslüman olacağıdır. İşaretidir. Ve elhamdülillah bunu da görüyoruz bugün. Avrupa'da yüzlerce insanın İslam'ı aradığını ve İslam'ı seçtiğini ve sizler aranıza da bazen işte gelip burada konuşan Alman ve diğer ülkelerden Avrupalı kardeşlerimize tanıştınız. O yüzden değerli kardeşlerim bilmemiz gerekir ki en gelişmiş ülkelerde zengin oldukları halde, her türlü imkanları olduğu halde bu insanları mutsuz görüyoruz. Mutsuzlar. Dün arkadaş anlattı. Bugün akşam da anlatacak olan başka bir arkadaştan da dinleyeceksiniz. Bunlar mutsuzlar. Her türlü zenginlikler var. Bir şey eksik. Dedik ya yaratılış gayesinden çıktığı zaman balık denizin dışına, karada yaşamak istese yaşayamaz. Mutlu olamaz. Deve, kutuplarda yaşamak istese mutlu olamaz. Ama gel bunu deve anlat. Anlamıyor. Deve gideceğim diyor illa oraya. Yapamıyor, anlatamıyorsun. E insan da eğer kalkıp, eğer insan da kalkıp, ben itaat etmeyeceğim diyorsa, ya bak mutlu olmayacaksın. Yapma bu inadı diyorsun. Evet. Yapma bu inadı diyorsun. Ama diyor yapacağım. E, yaparsan bak batılıdan örnek al. En çok intihar sayısı, Bugün Avrupa'dadır, Batı ülkesindedir. En çok stres hastalığından, depresyondan, ruhsal çöküntü olan bunlar rakamlarla bellidir. Mukayese edildiği zaman Allah'a şirk koşan, Allah'a itaat etmeyen ve itaatsizliğe gidenler ve itaatsizliğe çağıran topluluklarda görüyoruz. Bu benim vermiş olduğum kendi rakamlarım değil, bu kendilerinin devletin vermiş olduğu enstitülerin vermiş olduğu rakamlardır. Ve aklı olan, gözü olan, kalbi olan, burası da bunu çalıştırabilen birisi varsa anlayacak ki bunun sebebi Allah Azze ve Celle'ye bildirdiği gibi itaatsizlikten dolayı gelmektedir. Ve Müslümanlara baktığımızda, kulluğu kabul edenlere baktığımızda ise tam tersini görüyoruz. Ruhsal çöküntü yok. Ne kadar büyük felaketler de olsa, sıkıntılar da olsa, Müslüman itaatkar Rabb'in olduğundan dolayı Kuluna bağlı kaldığından dolayı ne oluyor? O kişi İslam'a bağlılığından dolayı bütün en büyük acılara dahi sabredebiliyor. O sabrı neyle başarıyor? Nedir o güç ona veren? Nasıl oluyor? Aynısı batılı bunu aynısını yapamıyor da bu niye yapabiliyor? Farkı nedir? Bu da insan, bu da insan. Bu insanın parası da yok üstelik. İmkanı da yok. Peki bunun neyi var? Araştırıldığında görüyoruz ki sadece farkı onun itikadı var, imanı var, Allah'a inancı var, Allah'a bağlılık var ve kulluğundan çıkmamış. O yüzden mutlu yaşıyor. Aynı denizde kalmayı kabul eden balık gibi, çölde yaşamak isteyen deve gibi.